Bismillahirrahmanirrahim, Suresu Kevser, Kevser suresi. Meclisin evmeden bir sadece ayet, bir rivayetle Mekke'de, bir rivayetle medine'de nasır olmuş bu ayette Bismillahirrahmanirrahim. Burada da dehşetli bir cevap, yani Rabbimiz yine Efendimiz'i taahhürcü, iste avukat gibi savunuyor. İnnahatlayın, nerede ya Muhammed? Ey Muhammed, muhakkak ve elbetteki bir suna verdik. Neyi? Erkek her bir suna kevseri Kemsenin birçok anlamı var da, burada özellikle هُوَى نَهُمْ فِيهُمْ كَنَّدِ Kimisi demiş ki, cennette bir nehrin adıdır. هُوَى حَوْضُهُ تَرِدُ عَلَيْهِ اُمْمَتُهُ Allah nasip etsin tabiye. Efendimiz'in ümmeti oraya vardır. Özel. Yani özel, Efendimiz'in ümmetine has, cennette bir havuzun adı. O havuza, Efendimiz'in ümmeti var. O havuza ulaşır. He. ''Vel kevserû'' diğer anlamı ''el hayrul kethîrû'' Çok hayır manasında Hangi konuda? ''Mine'l-Nübüvveti'' Kur'an olarak ve peygamberlik olarak Kur ve Kur'an ve şefa'at'' ''Kur'an ve şefa'at ve nahva'at'' Ve bunun gibi konularda çok hayır ve bereket anlamına geliyor. Buyurun. Hocam kevser şarabını Peygamber Efendimiz'in birşey alabilecek mi? İklam edildi İşte o kevser şarabı derken, yani hiç buna ölümsüzlük suyu da denemiyor ölümsüzlük suyu, yani özel bir derece kemsel. Onun için Efendimiz'e ve O'nun ümmetine has bir şey. Efendimiz'e yani özel bir ikram. Rabb'ımızın özel bir ikramı. Ve O'nun hatırına, O'nun ümmetinin özel vardığı yer. Bütün insanlığın, Hazreti Adem'in hepsinin soyunun vardığı yer değil. Efendimiz'in ümmetinin vardığı yer. Onlara özel ikramın olduğu yer. İşte bu gibi birçok hayrın olduğu, hayrın olduğu yer olarak da üfade etmiş oluyor. Kevser nesil manasına da geliyor. Mesela hakikaten 1439 yıldır baktığınız zaman Efendimiz'in soyu Marun'uz Hasan ve Hüseyin geliyor. Seyyidler ve Şehitler geliyor. Baktığınız zaman milyonlarca evlada sahip. Efendimiz milyonlarca evlada sahip. Ha, Bunu neden olmuştu Marun'umuz? Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat edince müşrikler diyor ya, hakaret olsun diye Muhammed'in soyu gitti işte. Muhammed'in soyu gitti. Yani onlar soyu erkekle sürdürülmesi olarak değerlendiriyor. Kız ile değil de erkek ile. Oğlu vefat edince Efendimiz'in bunun üzerinde Muhammed'in soyu kesildi. Ebter oldu. Onun üzerinde onların o hakaretine karşı Efendimiz'e bol bol kevser, nesil, ümmet, hakikaten öyle. Efendimiz'in sahip olduğu ümmet kadar hiçbir peygamber bu ümmete sahip değil. Çünkü evrensel kıyarete kadar yani. düşün şu anda bir milyar yedi yüz milyon ümmeti var. Geçmiş asırlara bin dört yüz seneyi düşün. Milyarlarca hangi peygamber bu kadar ümmete sahip? Hiçbir peygamber sahip değil. Onun için bol bol bu kadar ümmete sahip olması kevserin diğer bir anlamı. İşte ey Habibi, Allah sana bu kemzeli vermiş. Ahiretteki havuzdan dünyadaki bolkut bereketi, ümmete kadar bütün bunları vermiş. O halde işte fe geldi. Fe geldi takibiyye. Hemen arkasından madem bu kadar nimet var. Bu kadar nimet ne ister? Şükür teşekkür ister. O halde fesallili Rabbine, sen de Rabbine ibadet et namaz kıl. Salata eyle nahri Kurban bayramı, namazını Ben Velha ve arkasından musuküke. Kurbanını da kes. Kurbanını da kes. Bunu Şafiiler biz burada aslında emir, feshalli. Şafiiler bunu Efendimiz'e has görüyor. Onun için sünnettir diyor kurban. Bu Efendimiz'e diyor. Burada Hanefilere göre bu umumi ifade ettiği gibi çünkü Efendimiz'e kul, dediğimiz dört tane kul gördük. Efendimize diyordu ama bu hepimizi kapsıyor. Bütün ümmeti kapsamış oluyor. Onun için o kapsamın içerisinde biz de girmiş oluyoruz. Onun için burada da o bizim için vacip. Bu çünkü emir bizi de bizi de kapsıyor ama Şafiiler diyor ki hayır bu peygamberimize ait olduğu için ona hitap ediyor. O nimetten dolayı abi sen kurban kes diye onlar sünnet olarak kesiyor sünnet kabul ediyor. ''İnne şanı eke'' Senin nam'ın, senin şan'ın, senin değer'in. Elbette ki o sana kötü diyen var ya, sana şeni diyen var ya, alçak aşağı diyen var ya, sen bu kadar şerefli şanlı iken, işte nubhidüken, yani onlar kızar sana kısa. Sana hiddet besleyen var ya, işte hüvel pehter. Yani nezl kesil, oğlu gitti, oğlu öldü, soyu kesildi, soyu güdük oldu diyen var ya, işte düvel epler, çok affedersiniz, asıl soyusuz odur. Soyu kesik, soyu güdük, soyu gitmiş olan asıl odur. Yani el-munkatiyon akbüllü hayrı, bütün hayrı da Yani hayrı kavmamış, hayrı kökü gitmiş. El-Ey-Munkatiyon akabı, soyu da gitmiş. Hayrı da yok, soyu da yok. Öyle, kafirler, soyu kim var? Hiç kimse yok. Kafirler, soyu yok. Ama Efendimizin elhamdülillah, soyu 1400 dört yüz senede davet. Daha bin bir yüz senedir devam ediyor. Nezedet fil As, İbn-i Vâin. Daha çok gelecek. Übey bin Halef, As bin Vâin, bunlar Mekke'nin azılı müşriklerinden, mafya babası. Ele başlarından affedersin bütün pisliklerin ele başlarından As bin Vâin. Bu As bin Vâin, Semmennemiyye sallallahu aleyhi ve sellem ebter. Efendimiz'e ebter dedi. Soyu soy, kesik, güdük dedi. Ne zaman? Mevti İbn-i El-Kasım oğlu Kasım ölünce e Ebn-i Kasım diye ifade etti çünkü Efendimiz İbrahim vardı, Abdullah vardı ve Kasım vardı burada Kasım oğlu Kasım ölünce vefat edince o asbin va'i, düşüklerin ele elebaşalarından o asbin va'i Efendimiz'e eb de deyince bunu diyen sen misin? Tamam Allah tamam. Efendimiz'i savunuyor, asıl soysuz olur. Asb-i gibiler. Asıl soyusu olur. Çünkü Asb-i bugüne kadar gelen bir soyu var mı? Yok. Ben de, kimse bilmiyor yani. Ama Efendimiz'in soyu hala devam ediyor. 1400 senedir. Evet Kevser'de bu şekilde olmuş oluyor. Kevser suresi. Kevser suresi bu şekilde. Ondan sonra Maun suresi gelmiş oluyor. Anlaşılıyor değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Mahmud Suresi Mekke'ye yatır ev-i medeniyye yatır ev-ı poha ev Yani bunda da rivayetler farklı kanallardan gelince dinlenip kazanmıyor. Ondan dolayı çünkü mesela bazı surelerin uzun sure gibiler. Bazısı bir kısmı Mekke'de nazir oluyor bir kısmı Medine'de nazir oluyor. Ondan dolayı bu gibi farklılıklar ortaya çıkıyor. Ondan dolayı bunda da mesela kimisi Mekke'de nazir olmuştur kimisi Medine'de altı veya yedi ayet olduğu ifade edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. E râ e'yte. E, bildiğiniz gibi Arapça'da e, her ifadelerin istiham edatıdır, soru edatıdır. E râ e'yte. Ne dersin? Gördün mü, bilir misin? Bak! Ellez'e o kimse bir yükesibudik değil. Dini yalanlayın, yalanlayanı gördün mü? Gördün mü? O dinden kasıt, aynen Fatiha'daki gibi değil mi? Maliki yemin din gününün sahibi. O din gününden kasıt cezaebi. Ahiret hesap günü, sorgu günü. Bil cezaebel hesabi. O hesap gününü, ahiretteki o sorgu gününü yalanlayanı gördün mü? E yani, hel arafta mı? biliyor musun? Ve tarifi biliyor musun, bilmiyor musun? Kimdir o ahireti, o hesap gününü yalanlayan? فَذَٰلِكَ Yani bir takdir ve o mağder-fâin. F'den sonraki o takdirdir, o el o kimsedir ki, o dini yalanlayan kimse öyle bir kimsedir ki, ne yapar? يَدُعُ الْيَت۪يۜ Yani, يَدْفَعُوا بِعُنُ فِي الْحَقِّهِۜ Bunu Yetimleri biter, yetimleri defneder, kovar. Hatta müşriklerden bir geliyor, Efendimiz'e diyor ki, ya Muhammed, biz Müslüman olacağız zaman şu yanındaki yırtık pırtık giyenler var ya, şu fakir fukara var ya, garip var ya, onları kov. Ondan sonra biz gelip Müslümanlar var. Yani dünya kendileri, mekdenikleri gelenleri ya, işte biz nasıl böyle eşraftan olan insanlar, öyle miskin, fakir, yetim, yırtık pırtık giymiş, hiç öyle soylu olmayan insanlarla nasıl bir arada duruyoruz? Hatta ondan dolayı kimleri diyor ki mekdenikleri gelenlerine, ya diyor Peygamberlik gelseydir bana gelirdi. Yani Ebu Cehil gibi, Ebu Lehen gibi kimseler dururken nasıl Muhammed'e geldi peygamber? Ki Muhammed yeti mi Muhammed diyorlar? Yeti. Ne annesi var ne babası var. Mekke'nin reisi de değil. Fakir fukara bir kimse. Ona niye geldi? Hep büyüklenmeyi böyle makam sahibi, mal sahibi, evlat sahibi olarak düşündükleri için ondan dolayı yetime yüz vermez, nefret, kovar. وَلَا يَعُدُّ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرٍ Ne kendisini, ne de başkasını teşvik etmez. Neye? عَلَى تَعَمِي Fakirleri ve miskinleri yedirmeye de öyle kimseyi teşvik etmez. اَيَّنِ yani اِتْعَمِي Yani buradaki ta'amdan kasıt, müteaddî fiil olarak, it'a, bastar olarak ve müteaddî olarak yedirmeye de kimseyi teşvik etmez. Burada Müddesir Suresi'nde bir ayet var. Dünyada hizmetten kalb temiz kalbim temiz, ben, ben cennete canım. Yani ben girmeyeyim, cennete kim girecek? Çiftteki insanlar cehenneme girince diğer cehennemdekiler sorarlar ona. Mahsedeki külfis eder, sizi cehenneme iten sebep nedir? diye sorarlar. Onlar derler ki, kahru, lemdek bilen misabi. Biz aslında, bakma, dünyada namazı sorumluluklarlardan bir değildik. Birinci bunu söylerler, ikinci şu. Vela mutlu miskin. Ve miskinleri de fakir fukarayla yedirmezdik. Arkasından velahudum arzuaydı. Saptıklar dağınlarla beraber biz de dalardık. Arkasından, deminki her da olduğu gibi, velikezzu biyeumiddin. Ve onunla da kalmaz ahiret yönünü hesap yönünde inkar eder. Müslüman olduğu halde cehenneme giren insanların bu dört özelliğini Rabbimiz belirtiyor Müddesir suresinde. Bir, namaz kılanlardan olmazdık. değildik. Fakir fukarayın miskini yedirip, yedirip içirmezdik. Aynı zamanda sapıklar danalarla yanlış olup girenlerle beraber biz de girerdik. Ve aynı zamanda hesap gününü sahi sorguya çekilmeyecek bir gibi o hesap gününü de inkar ederdik. Heeeh. Ey it'ami nezret fil -as, as bin vayil. Gene okuruyor. As bin vayil hakkında bu ayet inmiş. Evreya velik bin muhire. Bu da Mekke'nin ileri gelen elebaşlarında. Bunlar hakkında bu ayet gelime, Çünkü onlar öyle diyor. Ya bu miskinlerin ya, Fakir fukarayı etrafından konu öyle biz gelelim. Ve bu konuda onlar fakir fukarayı kovan insanlar idi. Heeeh feve yazık Burada vey genel beddua ifadesi de fakat başka ayette de geçiyor. ve cehennemde bir derenin de adı. Bir derenin de adı. Hatta o dere hakkında Efendimiz'den gelen bir rivayet var. Cehennemdekilerin ilimlerinin ve pisliklerinin akmış olduğu bir kuyu. Yani o kimselerinde bu wave dersi denilmesindeki hem yazıklar olsun hem düştükleri durumun nasıl bir cehennem olduğunu ifade. Kim kime yazıklar olsun bir musallim çok ağır bir ifade. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Hangi namaz kılanlara elzini o namaz kılanlar ki aslariyim onlar namazlarından savun yani gafiyon gaflet içerisindedirler, bilinsizdirler. Yani namazları kendileri günahlamalı koymaz. Namaz kıldıkları halde çok rahat günah işlerler, günaha girerler. O tiplere yazıklar olsun. Yu ahhirunha an maghdiat daha ağır bu. Namaz kılıyorlar ama vaktini geçiriyorlar. Bekle bekleyeceği daha var aslında. O o daha varmış. sonra kılınır. Yani kılmıyor değil ha. Kılıyor fakat vaktini geçiriyor. Çok ağır. Şimdi vaktini geçirenler için yasıklar olsun olursa kılmayan olur? Barınsız takdir. Kılmayan için ne denilir? Onu ben demeyim. Yani kılıp da geç kılan için Kur'an bu ifadeyi kullanıyor. Yine yine ikinci bir eksiklikleri Ellezinehum yura'u Onlar riyakarlık yaparlar. Tissalatü ve gayriha Yerel namaz konusunda oruç gibi vesaire diğer zekat gibi ibadetlerinde de riyakendur ve gösteriş yaparlar. Ve yemle muallen mağul ve iyiliği de yerine getirmez, fakir paraya yardım etmez. Aynen as verip bin bugüne gibi, onlar gibi fakiri iter kalkarlar, hiçbir iyilikleri gibi. Kek ibreti ver, fesiy ver, kudeli ver, kisade. Yani iğnesinden tut, banfasına kadar, tabağına kadar, bardağına kadar. Hasan'a kadar hiçbir şeyi başkasına verme konusunda yardımda bulunmazlar. Hiçbir yardımda bulunmaz, kimseye yardım etmez. İşte bu kimselere de bu üç kısım insana da yazıklar olsun, yazıklar olsun diye Kur'an ağır bir tehdit içerisinde bulunmuş oluyor Maun suresinde. Evet Maun suresinde. Efsel ve Ma'ul bu şekilde evet, olmuş, oluyor. Ondan sonra Kureyş Suresi mi geliyordu? Evet, değil mi? Ondan sonra Kureyş Suresi gelmiş, oluyor. Kureyş Suresi'ni de Bismillahirrahmanirrahim Sûret-i Kureyş Mekke'den ev medeniyetün erbaa ayeti. Bu da 4 ayetten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila Kureyş'in ilafi. ilafi. Tekyübü ve maspara erfi bilmekle rehlete şikayetler yemen. Mekkeli'lerin iki özelliği var. Hani Allah nasip etsin. Mekke'ye gidince insan daha inşallah olacak. Efendim, İnşallah olacak. İnşallah Mekke'ye gidince Mekke'nin hiçbir kayadan başka Ondan sonra verimsiz tablada başka bir şey yok. Bir kaya. Onun için Mekke'nin iki özelliği var. Bir ticaret merkezi olması, bir de Kabe'den dolayı ziyaret merkezi olması. Yılın belirli zamanlarında panayırlar, şimdiki ifadeyle fuarlar kurulur Mekke'de. Veya Mekkeliler başka şehirlere giderler. Bu de onu ifade ediyor. Mekkeliler kışın Yemen'e giderler. Kışın gelene ticaret için giderler. Ticaret çünkü başka gelir kaynakları yok. Ya başkaları Kabe'yi ziyarete gelir, Kabe'de fuarlar, panayırlar kurulur, mallarını getirir, satarlar, mekkeliler öyle kazanır veya da bildiğiniz gibi mesela Efendimiz 12 yaşında yani amcası Ebu Talib'de Şam'a gitmişti. Şam'a gitmişti ticaret için. Ve bir elete sahibi, ile Şam. Yazında Şam'a doğru ticaret ederler fîkullî âmin Her sene yasdaînûn efil ihreteyn li ticaret alel makamî mi Mekke'de lehidmetil beytille zihve fahrûm ve hüm veledun nadribil kinâne Nadir bil kinâne gibi Mekke'de en şerefli hizmet sika dediğimiz gelen hacılara su vermek ve Kabe'ye hizmet etmek Hatta Efendimiz genç iken o Kabe'deki o taşın hacer esvet Esvettaşı'nın yerine konulmasında iki kabile son anda çekip birbirlerine girerken Efendimiz hakem olarak mesela o zaman oluyor. Çünkü şerefli bir şey geçmişten beri gelen. Onun için insanlar orada hizmet etmek amacıyla bir şey kazanmak üzere yazın Şam'a kışında Yemen'e ticaret amacıyla kureş, ticaret amacıyla seyahat etmiş olur. Ha, i̇şte bu şekilde ticaret eden kureş feryadudu ibadet edermis taallahu bi li ilafi mel farz burada ki far Bazen bu harfler mesela gelir ama cümlede kullanılmaz. Zaiittir. Rabbaha zerbe. Bu beitin Rabbine ibadet ederiz. Yani Kâbe'den Rabbine. Evet, bekleli ve farz'ın her Zahir Rabbel, Rabbeha ve Rey, et amehu minkûr. Çünkü dediğimiz gibi Mekke'de hiçbir şey yok. Normalde bu insanların açlıktan ölmeleri lazım. Ama Allah bunlara Kabe gibi bugün de öyle değil mi? Yani kaba ifadeyle söyleyip katrilyonlar gidilir. Helal olsun. Katrilyonlar mesela o Kabe'den dolayı. Kabeyi kaldı yıllardır orada kimse gitmez Taş var, kaya var hiçbir şey yok orayı kıymetli kılan o kâbe. İşte o kâbenin Rabbine ibadet edin. Niye? Eta'an evmin çocuğu. Çünkü o kâbenin Rabbi olan Allah siz hiçbir şeyiniz yok iken sizi açlıktan kurtarıp doyurdu. Doyurdu. Size nimet verdi. Ey yani o sebepten, o Kabe sebebinden dolayı. Ve amel evmin zav. Ve sizi korkudan da emin kıldı. Yani sizi açlıktan doyurup korkudan emin kılmış olan bu Kabe'nin Rabbine ibadet ediniz. O Kabe'den dolayı ve size ihsan etmiş olduğu o ticaretten dolayı. ey yani i Eczi bu korkudan emin kıldığı için ve kâne-i Hüsubuhum er-cuhli adem-i bir Mekke'de çünkü Mekke'de ziraat olayı yok Medine'de var. Çünkü su da yok ziraat edilecek bir ortam diyor. O kadar otelleri bile dağın üzerine alakoyuyor. Ziraat diyor ki adam eksin. İşte böyle bir durumda ve hafu cehşel fiili ve değil mi? Bir, bir sonraki şeyde gelecek, surede gelecek Ebrehe gibi fil ordularının saldırmasından sizleri emin kılıp Mekke'de de ziraat durumunun olmamasından dolayı size isabet eden aşıktan sizi kurtarıp sizi yedinip içeren Rabbinize ibadet ediniz diye Cenab-ı onlara emretmiş oluyor. Son olarak da. File devam edelim son olarak. Son olarak file devam edip, fil ile bitirelim. Fil çok uzun da ben kısaca sure doğrultusunda kalabalık anlatmaya çalışacağım. Buraya şiş anlaşıldı değil mi? File gelince suretü fir ismilla rahman ayet. Mekke'de nazil olmuştur, 5 ayettir. Bu sure, evet. İleride gelecek ki olmanı olursa ben yine arada anlatırım. Elem tara, görmedin. Şimdi yani istifamu taaccübin, ey ağacın yani şaşır. Bu e takısı istifamu taaccübinir. Şaşıracak bir ifade, hayret. Şimdi Allah Efendimiz de diyor ki görmedim. Efendimiz nereden görürsün bu fil filolayı? Daha doğumun elli beş gün yani elli gün sonra dünyaya Efendimiz gelecek, Onlar 55 gün önce olan bir olay konusunda Rabbimiz diyor ki görmedin mi? Yani buradaki şu, bu ifade Kur'an'da çok geçer. Yani ey Habibi bil, ibret al, ders al, düşün, düşün manasına. Yoksa bizzat kafa gözüyle görmek değil, çünkü fil olayını görmedik mi? Daha 55 gün sonra dünyaya gelecek Efendimiz, dünyaya gelecek. Bu doğumundan önce olan olay neyi gör düşün ibret al dersi al keyfe nasıl faale yaptı Rabbüke kime bir ashab-ı o fi sahiplerine Rabb'ın ne yaptığına neler yaptığına bir bak düşün ey habime ibret al hüve mahmud ve ashab fiil mahmudi ve onun arkadaşları çünkü ebrehe fiil mahmudi denilen büyük bir filin ile biniyor önde gidiyor Biraz geriye geri giderek özetlemeye çalışayım. Yemen krallarından komutanlarından evrehe. İnsanların Kabe'yi ziyaret etmesinden rahatsız olaraktan büyük bir, gerçi altta biraz ifade edecek özetleyeyim ben, büyük bir kilise yaptırıyor. Niyeti gidip Kabe'yi yıkıp, bundan sonra insanlar Kabe'yi değil de kendi yapmış olduğu kiliseyi ziyaret etsinler. Bunun üzerine kilisenin bitmesini bekliyor. O sırada Genci, Mekkeli gence birisi bunun bütün genini duyuyor. Bunun üzerine akademisyen gidiyor, kilisenin içerisine pisliyor. Kiliseye pisliyor. Ebrehe bunu duyunca küplere biliyor. Kilisenin bitmesini beklemeden ordusunu hazırlıyor. Doğru Kabe'ye hücum edecek. İşte hanım ofis sahipleri ne yaptı? Ebrehe, Meligül Yemeni, Yemen kralı ve Ceyşur'a askeri Ben-i San-a'da Kilisetün Riyashta kireyh er hacca Mekke'de İşte büyük bir kilise yapmayı ifade ediyor. Gencin birisi pisliyor. Min <gülüyor> kinaneti kinane kabilesinden fiha velataha kıbletaha bi usrete ihtikaren biha. olsun diye onun kilisesine pisliyor. Bunun üzerine <gülüyor> fahale febrele. Ebrele yemin ediyor. Niçin biyehtib ve min Kabe'yi gitmeye yeniden diyor. Mekke'de bir çeşit. Ordusuyla Mekke'ye geliyor. Ala <gülüyor> fiyali mukaddemha mahfud. Fi'lere binerek önde de fi'le mahmudi var. Teveccehu lihedbi <gülüyor> Kabe'de. Kabe'yi yıkmak amacıyla. Efselallahu <gülüyor> aleyhi. Allah da ne yapıyor? Onun üzerine gönderiyor. Neyi? Mahkisavu fi kavli. Kıssada surede anlatıldığı bir şekilde ki onu göreceğiz. Elem <gülüyor> yeca'e yapmadımı, enyal-i celale yaptığı Allah neykeydehum onun hilesini. Orada Ebrahim geliyor Kabe'nin Mekke'ye doğru, Kabe'nin sınır boyuna Mekke'nin sınır boyuna geliyor o sırada orada tutmamakta olan Efendimiz'in dedesi, Abd'l-Muhtalip'in 200 tane devesini alıyor. Abd'l-Muhtalip bunu duyunca geliyor, Ebrahim'in çadırına gidiyor. Ebrahim diyor, senin adamlarını benim 200 deve devrem almış, geri kurbana ver. Bunun üzerine Ebre'ye şaşkıyor. diyor, ben Kabe'ye gitmeye gelmişim, sen kalkmış develerin peşine düşüyorsun, diyor. Bildiğiniz gibi orada tarihi bir cümlede var, diyor. Efendimiz'in dedesi, Ebre diyor, ben debelerin sahibi, diyor. Ben kendi debelerimi korumakla yükümlüyorum. Kabe'nin sahibi Allah'tır, diyor. Sen benim debelerimi ver, Kabe'nin sahibi, kendi Kabe'sini korur, diyor. Ebre'ye korkuymuş. Bir rivayete göre korkmasındaki sebep şu, daha doğmak için efendimiz, efendimizin nuru, peygamberlik nuru hala Abdülmuttalip'in alnında, torununa daha geçirmiş. O nurdan korkan Ebreğel adamlarını tamam veriştirmemesi diyor. Abdülmuttalip devireli alıyor ve geliyor Kabe'nin anahtarından tutuyor. Ya Rabbi diyor, bu senin Kabe'ndir diyor. Sen Kabe'nin kolu diyor. Mekke'nin de reisi olduğu için halka da diyor ki, herkes evine girsin, kimse dışarıya çıkmasın. Herkes de uyarıyor, herkes de evine giriyor. İşte ondan sonra olan olay oluyor. Hatta develerden o sınır boyuna tam Kabe'nin şehir sınırları oluyor ya, Kabe'nin Mekke'nin sınır boyuna gelince develer bir türlü gidiyor. Hayvanlar, filler bir türlü gitmiyor. Vuruyorlar, yaralıyorlar, ne yapıyorlarsa hayvanlar bir adım öde adımına kalkmıyor. Geriye çeviriyorlar, hayvanlar koşu koşuyor. Öne doğru ben bir sınıra gelince sanki manyetik bir alan var. Bir adım öteye gitmiyor. Onlar burada oyalanıp dursunlar, bir anda gökyüzünü büyük simsiyah bir bulut kaplıyor. Bulut gibi her taraf kaplarlı, gündüz olduğu halde. Ondan sonra ne oluyor? Ayete bakalım. Elen hiç akif Allah onların hilelerini, meçillerini yapmadı mı? Fi had gitme konusundaki planlarını ne yapmadığını mı? Fi tatbiliyi boş aç karmadı mı? Hasarim ve helakim yok etmedimi? Ne yaptı yok etti? Yarabbi ne yaptı onların hilelerini boşa çıkardı? Her yani başka ayette buyuruyor yani. O mekan oldu. Meğer Allah, Allah hayır Onlar hile yapar, Allah da hile yapar. Allah hile yapanların hilesini boşa çıkartmada en hayırlı olanlardır. Ebrahe hile yapıyor, plan kuruyor. Ne çabeye yıkacağım, yıkacağım. Allah ne yapıyor? Onun hilesini boşa çıkartıyor. Ne yapıyor da boşa çıkartıyor? Ve el sele aleyhim. Onların üzerine gönderdi. Ne gönderdi? Hayran ebab. Ebab'in kuşlarını gönderdi. Cemaat-i cemaat, bölük bölük. Bölük bölük Bölük bölük nebafin kuşlarını gönderdi. Gile denilmiş ki La vahide lehu ke esatîr Tek onların Gile denilmiş ki La vahide lehu Yani tek değil, cemaat var. Tek tek göndermedi, toplu olarak, onun için dedim Gökyüzünü birden bulut gibi kaplıyor. Hepsi adeta bir bulutu andırıyor, gökyüzünü kapatıyor. Karanlığa bürünüyor. Hani geçen sene İstanbul'da o bulunu bulunu yağdı ya Mesela bu videosuna bakınız, gündüz altında olmasına rağmen adamlar arabasını farını yapıyor, göz gözü görülmüş. Birden gökyüzü kaptarlanık, simsiyah hale. Aynen ebabil kuşlarına gelince gündüz geceye dönülmüş. Her taraf sifir karanlı. Ebabil kuşlarına gelince, denilmiş ki sığırcık kuşuna benziyor bu kuşlar. Sığırcık şeklinde küçük. Bir tane pefesinde, iki tane de pençesinde bombardıman uçağına Nasıl onu ayette söyleyecek? Bir tane bebelerinde üç tane de bomba taşıyan adeta bombardıman uçakları gibi Cenab-ı Hak kuşlarını gönderiyor. Hatta geçen aylarda işte zannedersem Antep tarafında işte ebabil kuşlarından bir kuş. Yani genelde sığırcık kuşuna da benziyor. Ke esadine vekiyle vahid ola bunun tekili. Yani ebabil tekili. Tekili şu şekilde geliyor. Ebul, ebal, he, ev, Ne gibi ki acul, miftah-ı kelimelerinde olduğu gibi ebabir çoğul olmuş oluyor. Tekili vahide biri fer müfredi bu şekilde olmuş oluyor. Aynen acul gibi miftah gibi sikkeyin ifadelerinde olduğu gibi. He, Allah onlara ebadet kuşlarını gönderdi. Ne yaptı ya Rabbi o ebadet kuşları? Terbi onların üzerine attı. Ne? Bir hicaretin taşlara attı. Nasıl taş? Minsilciydi, pişmiş. Tînin, makbulhîn. Bu, pişirilmiş taş gibi. Bu hani, topraktan pişirilmiş şey, kase mâse değişik şeyler yapıyorlar ya. Aynen onun gibi, pişmiş çamurdan, pişmiş çamurdan taşlar onlara attı. Onların da avuç içi gibi olduğu ifade ediliyor. Öyle bir şeye sahip ki, değdiği yeri yakıyor, lime lime gidiyor. Kafadan girdiği zaman, affedersiniz, sırtından çıkıyor. Dediği insan kolay kolay kurtulmuyor. Kolay kolay kurtulmuyor, öyle yakıcı bir özelliğe sahip. Şimdiye kadar ki ben bunu iki şeye benzetiyorum. O pişmiş taşın şeyini iki şeye benziyor. Birincisi, bundan birkaç yıl önce İsrail Filistin'de bir bomba denedi. Fosfor bombası ilk defa. Fosfor bombasının özelliği şu, Havalar şemsiye gibi açılıyor, bomba etrafından asit şeklinde sarı sarı şeyler atıyor. O birisine değdiği zaman o insanın kurtulması nedir? Birincisi o fosfor bombasına benziyor, bu ebacı kuşlarla atmış olduğum o pişmiş taşlar. İkincisi de İran Amerika işgal ettiğinde ilk kullanmış olduğu misket bombaları var. O misket bombaları mesela buradan bir santim giriyor, on santim çıkıyor oya oya, dere dere, parçalayarak değdiği insanı öldürür, kurtulması mümkün değil. O fosfor olmasına biraz daha çok benzemiş oluyor, o ebani kuşların fırlatmış olduğu o pişmiş taşlar. Ee, ne yaptı bunları onlara deyince? Teca'alev, ka'as fin Yenilmiş yaprak gibi. Hakikaten düşünün file binmişler. İki metrede başkın bir fi. Bir onu gözünüzü örneğe getirin. Bir de bir buçuk iki metre insan. Bunları ne yapıyor? Yenilmiş yaprak gibi yapıyor. Yan yaz. <gülüyor> bir buçuk metrelik filmi düşünün. Bir buçuk iki metrelik insanı düşünün. Bu taş onlara deyince onları yanıza hale getiriyor. Yenilmiş yaprak gibi tek bir yaprak. Ağaç yaprağı gibi tek bir yaprak haline getiriyor. Yani yapıyor, yeme yeme ediyor, kurtulması mümkün değil. Ne gibi? Kevera-i zerin, ekin yaprağı. Ekeletu'l-dewa'ku. hayvanları yemiş olduğu var ya, aynen onun gibi. Ve dâsit-u ve afet-u. El-ehle kevullâ taâlâ külle vâhidin yahcuru. O taşlarla her birisini Allah helak ediyor, yan yassı, yenilmiş, hayvanların yemiş olduğu bir ağaç yaprağına getiriyor. Hatta nokta bulmuş, adrese testi, nokta bulmuş. Yani Yahçuruhu el mektubu aleyhi ismi Öyle ki o taşın üzerinde adamın veya hayvanın kime gidecekse ismi yazılır. Ele testi. Nokta bulmuş, adrese testi. Yani Ebrehe'ye buna şuna mı gidecek? Bizzat ayna ona gidiyor. Onun bildiği file mi gidecek? Bizzat onun filine gidiyor, adrese testi. Taşlar ve اكبر من ال ve yani ortalama yumurta büyüklüğünde ortalama yumurta. Onun için alış çıkarlar dedim o şekilde ya kabul bir de de vecdulu ve filu ve yeslikleri ardı ve kana haza amun beledinde bir sene maliseler o taş onlara değdiğinde, ki bu Efendimizin doğum senesinde olan bir olay, yumurtak büyüklüğünde adam olsun, fil olsun, kime, yere değdiği zaman onu yeme yeme ediyor. Parantez içi bir şey söyleyeyim, aynen onun cesedini Allah koruduğu gibi Hazreti Ayşe'den şöyle bir şey naklediliyor. Hazreti Ayşe diyor ki, hatta Ebrehe orada ölmüyor, parçalanmış bir vaziyette kaçıyor daha sonradan ölüyor, aynen o, o şey içerisinde ölmüyor. Hazreti Ayşe diyor ki o fil ordusundan diyor kurtulan yaşlı pis çirkin her tarafı yanmış birisini ben gördüm diyor. Yani ibret olsun diye Cenab-ı Hak erik böyle demedi evet, bırakmış ne hale geldiğini Hazreti Ayşe bize anlatıyor. Yanık her tarafı yanmış pis bir surette yaşlı bir vaziyetteki kişiyi o fil ordusundan kurtulanı gördüm diyor. Hayvanlar, insanlar hepsi ebatlı kuşlarla atmış olduğu taşlarla. Limen limen oluyor arkasından Allah videomu gönderiyor, çiseliyor, mikrop etrafa yayılmasın diye şiddetli bir rüzgar gelerek hepsini alıyor denize dökmüş ve böylece ileride Efendimizin ve onun ümmetinin Kabe'si olacak, kıblesi olacak olan, ziyaret olacak olan Kabe'yi, Efendimizin beytini, Allah kendi Beytullah'ın evini böylece formuş, Ebrahim'in yiğnesini oyunun boşa da çıkartmış oluyor. Hepinize teşekkür ederim.